Acik Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı Elvan Cantekin ve ben Gürhan Ertür sunuyoruz. Telefon numaramız alan kodu e, 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz acikradyo.com.tr Efendim Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde acikradyo.com.tr'de podcast bölümünde dinleyebilir. Arzu ettiğiniz takdirde kopyalayabilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Recep Ali Kırıkoğlu'na da teşekkürlerimizi iletiyoruz mikrofonlarımızdan. Evet Elvan merhabalar. Merhabalar. Yılın... E... Sondan bir önceki program galiba değil mi? Evet sondan evet. bir önceki programını yapıyoruz ve... Bu programda e, hemen inşaat mühendisleri odası e, Cemal Gökçe arkadaşımıza bağlayacağız. Evet hattaymış. E, Cemal Bey merhabalar. İyi yayınlar diliyorum sayın Erçin. Sağ Sağolunuz çok teşekkürler. Elvan Can Tekin'le birlikteyiz. Merhabalar Cemal Bey. Ona da selamlar. Selamlar Elvan Can. İyi, iyi, i̇yi günler diliyorum. İyi günler. Evet, e, şimdi 2014'ü e, tamamlıyoruz. Sondan bir önceki programımızı gerçekleştiriyoruz. Her yıl olduğu gibi e, sürekli başvurduğumuz arkadaşlarımızdan e, bir 2014 değerlendirmesi, yıl değerlendirmesi almak istiyoruz. İstanbul İnşaat Mühendisleri evet. Odası olarak e, nasıl bir 2014 ee, geçirdik ne diyorsunuz N nasıl evet. değerlendireceksiniz ee, ve ee, 2015'e ilişkinde evet. 2015'e ilişkin olarak da e, hedefler nelerdir düşünceler nelerdir bunları almak istiyoruz teşekkür ederim ee, e, tabi sıkıntılı başladık ee, Tekrar programınızın nedeniyle doğal olarak bunu yapmak durumundasınız. Geride bırakmış olduğumuz 2004 2014 yılını değerlendirmek durumundasınız. Birlikte değerlendirmek durumundayız. Ama değerlendirelim derken bu programa da bağlandığında için burkulmaya başladı yeniden. Çünkü geçtiğimiz Kasım ay içerisinde iş kazalarında 123 kişiyi kaybettik. Geçtiğimiz yıl içerisinde de 1744 insanımızı iş kazalarında kaybettik. Bunların neredeyse üçte biri inşaat sektöründe ortaya çıkmış olan ölümlü kazalar. Yaralanları, yaralananları söyleniyorum bunlar sadece hayatını kaybetmiş olanlar. Tabi iş kazaları derken Soma'yı unutmak mümkün değil. 301 insanımızı kaybettik. İş kazası derken yine Karaman'ı unutmak mümkün değil. 18 insanımız toprak altında kaldı. Neredeyse 2 ay sonra toprak altından bir kısmının cenazelerini çıkarabildik. İş kazası derken torunlar inşaatının geçmişten bu yana sürekli olarak altını çizdiğimiz, bırakalım bir iş kazasının yaşanmış olmasını, İstanbul açısından da ciddi bir kaza olarak ortaya çıkarılan Ali Samiyen yerine yapılan torunlar inşaatındaki asansörün düşmesiyle 10 işçimizi kaybettiğimiz iş kazalarını da hatırlamamak, hatırlamamak mümkün değil. Dolayısıyla 2014 yılında ciddi iş kazaları var ciddi ölümler var, ciddi azılar var, acılar var. İşçi sağlığı iş güvenliği konusunda karnımız hiç de iyi değildi. 2014 yılında hiç de iyi olmadığı bir kez daha ortaya çıktı. Çünkü iş kazaları konusunda dünyada üçüncü sıradayız, Avrupa'da birinci sıradayız. Bir kez bunun altını acı da olsa. Bir kez daha çizmek isterim. Ne yazık ki böylesi bir durumla karşılaşmış olmamıza rağmen halen iş kazalarını önleyecek var olan işlerde sağlıklı bir denetim mekanizmasını ortaya koyacak yasal güvencelerden hepsi özellikle inşaat sektörü açısından da bir herhangi bir meslek grubunun insanı inşaatı hiç tanımasına ihtiyaç yok. İnşaat elemanları arasındaki ilişkiyi bilmesine ihtiyaç yok. İnşaat malzemesini tanımasına ihtiyaç yok. Bir tekstil mühendisi de işte bir sertifika alarak herhangi bir köprü inşaatında, herhangi bir baraj inşaatında, herhangi bir bina inşaatında, herhangi bir yol inşaatında iş güvenliği uzmanı olarak çalışabilir. Bir biyokimya uzmanı sert alarak herhangi bir inşaatta iş güvenliği uzmanı olarak çalışabilir. Ben inşaat mühendisiyim. Bu konulara yakın birisiyim. ilgili birisiyim. Ama hiçbir zaman bir maden ocağında bir inşaat mühendisi olarak çalışmayı düşünmem. Çalıştırılmamam gerekir. Ama ne yazık ki bizim İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili yasa, hangi meslekten olursan ol bir sertifika almış olman inşaatlarda iş güvenliği uzmanlığı yapabilmem için yeterli bir neden olarak görülüyor. Bir kere bunun değiştirilmesi gerekir. Bu anlayışın değiştirilmesi gerekir. Biz sürekli olarak sonuçlarla uğraşıyoruz. Olayın kendisiyle uğraşmıyoruz. 2014 yılında karşılaşmış olduğumuz olaylar. Geçmiş yıllarda sizin programınızda yapmış olduğumuz değerlendirmeleri bir kez daha dile getirmek durumunda bıraktı beni. Bu da kendi açıından ilçem açında açısından mesleğim açısından insanlarımız açısından insanlık ve insan olmak açısından son derece bir acı, acı bir konu. Birincisi buydu. 2014 yılını değerlendirelim derken. Evet bu arada hemen şunu da belirtmek istiyorum. Siz bunları anlatırken bir yandan da İSG Meclisi'nden İç Sağlığı Güvenliği Meclisi'nden yeni bir işçi ölümüne ilişkin haber düştü cep telefonuna bilgisayarlarımıza. Yani dur durak bilmiyor ve gene inşaat ön planda. Evet. E, yadırlamıyoruz tabii Bunu, bizi buna e, alıştırdılar ama dediğim gibi e, işte bir iki gün olayı konuşuruz e, sonuçlarıyla uğraşırız ondan sonra e, unuturuz e, gider, unut gerekir, direnmek gerekir örgütlenmek gerekir e, sağlıklı e, denetlenebilir e, önceden e, kaza olmayacak e, çerçevede Mekanizmanın oluşturulması gerekir. Bu da çok zor değil. Gerçekten son derece e, e, basit bir konu. Eğer e, işçi sağlığı ve iş konusuna yönelik olarak e, inşaatlarda ve benzeri yerlerde e, alınması gereken önlemler bir maliyet konusu olarak görülmezse, gerçekten insan ögesi, e, o ilgili işte çalışan insanın kendisi, kazanılacak paranın önüne konursa bunun maliyeti insan sağlığını insan yaşamasının önünde görülmezse inanın bu kazılar olmayabilir. Yani bu kazıları bizim ülkemizdeki sistemin kendisi yaratıyor. Bir maliyet unsuru olarak görüldüğü sürece doğru, doğru sağlıklı, bilgiye dayalı ve bilimsel bir sistem ve o sistemi ortaya çıkaracak e, yasal çerçevesi oluşturulmadığı sürece e, meslek odaları bu süreçten buluşlandığı sürece daha çok acıdır ama söylemek durumundayım. E, bu tür kazılarla çok karşılaşacağız. Evet. Şimdi temel konu e, bilindiği gibi deprem. E, 99 yılında deprem yaşadık. Aradan 15 yıl geçti. İstanbul başta olmak üzere kentlerimizin deprem güvenlikleri yok demiştik. Yapılarımız ciddi bir deprem riski taşıyor demiştik. Ama ne yazık ki bugün gelmiş olduğumuz nokta itibariyle İstanbul 1999 durumundan çok daha sorumlu bir yerdedir. Yani aradan geçen 15 yıla rağmen e, yapılarımızın en az 3'te 2'si yenilenmiş olması e, gerekirdi. Çünkü biz şöyle bir öngörüde bulunmuştuk. İlgililere e, katılmış olduğumuz deprem şurasında, kentleşme şurasında İstanbul Belediyesi'nin dört üniversitemize hazırlatmış olduğu İstanbul Deprem Master Planı çalışmalarında 20 yıllık bir planlama, programlama yapılır. 20 yıl içerisinde her yıl işte 2 milyar dolar mertebesinde bir kaynak ayrılarak en riskli gölgelerden başlanılıp İstanbul 20 yıl içerisinde yenilenebilir demiştik. Aradan 15 yıl geçti. 99 yılındaki depreme yakalanan 17 Ağustos 1999 yılındaki depreme yakalanan İstanbul'un yapı stoku bugün de varlığını sürdürüyor ve ben aynı zamanda 99-2003 yılları arasında İl Afet Merkez Kurulu'nun bir üyesi olarak 14 kişiden birisi olarak o kurulda çalışmıştım. İstanbul'u depreme hazırlama kuruluydu denin valisi İstanbul valisi Erol Çakır başkanlığında oluşturulan bir kuruldu. Rahmetle anacağım Ali Mith eee kış, Kışlalı pardon işte Kandil müdürü ismi şu an Ahmet Me Ahmet, Mete Işikara. Işikara, Işikara, evet. Ahmet Mete Işıkkara. Işıkkara. Ahmet Mete Işıkkara da o bir üyesiydi. Ali Mith Ürtuna İstanbul Belediye Başkanı o kurulun bir üyesiydi. Bir İstanbul'daki yapıların deprem güvenlikleri yok konusunu tartışırken bir önemli konu daha fark edilmişti ki insanlar deprem sonrası dışarıya çıkacaklar, toplanma alanlarına ihtiyaç var, çadır kurulacak yerlere ihtiyaç var. Bu çerçevede 493 boş yer belirlenmişti, toplanma alanı olarak, çadır kurulacak yer olarak ama üzüntüyle ifade etmeniz gerekir ki o gün belirlenmiş olan bu 493 boş yerin ve toplanma alanının yani çadır kurulacak yer ve toplanma alanının te 3'ü yapılaştı. Bunlardan birisi de biraz önce altın çizdiğim asansör kazasının yaşamış olduğu Ali Kamiyen stadyumuydu. Stadyumun bulunmuş olduğu yerdi. Bunlardan birisi... 2013 yılında gündeme e, gelen ilçemizi ve dünyayı derinden etkileyen Taksim Gezi Parkı'ydı. Taksim biliyorsunuz Gezi Parkı'na e, alışveriş merkezi e, yapılacaktı. E, aman insanlar bunu yapmayın diye sokaklara çıktılar. O bölgede bulunan ve deprem sonrası insanların toplanabilecekleri, çadır kurulabilecek tek boş alanlardan birisi olarak kalan Taksim Gezi Parkı da İl Afet Merkez Kurulu tarafından belirlenmiş olan e, toplanma alanlarından birisiydi. Ne yazık ki İstanbul'da boş yer kalmadı. İstanbul'u dışarıya çıktığında bugün hangi nerede oturursa otursun ya ben bir depten sonrası nereye gideceğim, nereye gitmeliyim diye düşündüğünde gidebileceği herhangi bir boş yer yoktur. Oysa 99-2003 yılları arasında çalışma yapan İl Afet Merkez Kurulu 493 toplanma yerini ve çadır kurulacak boş yeri de yeterli bulmamıştı. Her mahallede birkaç tane toplanma alanının ve çadır kurulacak yerin olması çerçevesinde bir çalışma yapılması gerektiğini gündeminin önemli bir parçası olarak üzerinde çalışmaya başlanmıştı. Dolayısıyla 99 yılındaki deprem stokunun Deprem güvenliği olmayan yapı stokunun varlığı bugün aynen devam ediyor. Ayrıca insanlar dışarıya çıktıktan sonra gidebilecekleri bir boş alanın olmaması nedeniyle de bugün gelmiş olduğumuz nokta itibariyle İstanbul 1999'dan daha güvensiz durumda. Başka bir konu İstanbul gibi kentlerin ulaştırması ee, önemli e, bir gündem maddesi olarak hep e, e, gündeme gelir, e, konuşulur. İstanbul gibi kentlerin 500-600-700 kilometre metroları vardır. Ama ne yazık ki 92 yılında İstanbul'un metrosunun yapılmasına başlanmış olmasına rağmen bugün sadece metro değil, raylı sistem olarak İstanbul'un 140 kilometre metro dahil olmak üzere raylı sisteminin olmuş olması her boş yere birer alışveriş merkezinin yapılması, gökdelenin yapılması, İstanbul'un sürekli olarak göçe açık tutulması aynı zamanda İstanbul'un ulaştırmasını önemli ölçüde problem haline getirmiştir. Dünyanın trafiği en sorunlu olan kentlerinden birisi olarak İstanbul ortaya çıkmıştır. Bir kişinin yılda yani yolculuk evresini kastetmiyorum fazladan beklemiş olduğu süre 118 saattir. Yani İstanbul'da günlük yolculuk sayısının 13 milyon mertebesinde olduğunu düşündüğümüzde bırakalım bu 13 milyon kişinin her gün işte yılda 118 saat kaybetmesini 4 milyon insanın 118 saat kaybetmiş olmasının Ülkemize ve kentimize getirmiş olduğum üretim kaybını düşünmek gerekir. Bu kayıptan dolayı ortaya çıkan enerjide dışarıya bağımlılığı, enerji kayıplarını düşünmek lazım. Bu da temel bir problem olarak söylenebilir. Marmaray'ın açılmış olması biz yıllardır savunduk. Dedik ki Marmaray projesi önemli bir projedir. İşte üçüncü kökünün yapılmaması gerekir. İki yakayı birbirine deniz altından bağlayan... Tüp tünelin yapılmaması gerekir. Üçüncü köprü ve Türk tünel İstanbul'un ulaştırmasına herhangi bir katkıda bulunmayacak. Tüp tünel İstanbul'un ulaştırmasını daha problemli hale getirecek. Üçüncü köprü kuzey ormanlarının ortadan kalkmasına, su havzalarının ortadan kalkmasına neden olacak. Tam tercih üçüncü köprü yetmiyormuş gibi, üçüncü havalanının da İstanbul'un en kuzeyine yapılmış olması İstanbul açısından, ülkemiz açısından, dünya insanlığı açısından ciddi bir talihsiz, talihsizlik olarak gündeme geldi. Galakaport projesi, Haydar garının ve Haydar Paşa'nın işlevsiz bırakılması, İstanbul'un depreme hazırlıyorum diye kentsel dönüşümlere baş başa bırakılma anlayışı tam tersi İstanbul'u depremi hazırlamadığı bu alışveriş merkezleri gökdelenler İstanbul'un kuzeyinin yapılaşmaya açılmış olması İstanbul'u yeni beş afetle baş başa bıraktı. Bakın sel ve su baskınları eskiden olmuyordu. Bugün Üsküdar'ı Deniz'le birleştiriyor. İstiklal Caddesi'nde yürüyen insanlar Su birikimisi nedeniyle pantolonlarını dizlerine kadar çekip yürüme durumunda kalıyorlar. Dolayısıyla İstanbul'un depremin yanında bir de işte sel ve su baskını afetiyle karşı karşıya kaldı. Yeni bir hava kirliliği baskısıyla karşı karşıya kaldı. Isı adalarının oluşması çerçevesinde ciddi bir problemle karşı karşıya kaldı. Yeni bir işte kentsel dönüşüm adı altında gerçekten rantsal dönüşüm olarak gündeme getirilen bu olgu İstanbul'da yaşayanların sosyal bir problem olarak bundan sonraki yaşamlarını sürdürmeleri çerçevesinde gündeme geldi. Yani konuya nereden bakarsak bakalım. Türk Mühendis Odaları Birliği'nin ...buraya kadar ifade etmiş olduğu olumsuzluklara karşı doğru bir mühendislik ve mimarlık hizmetinin sürdürülmesi... ...kentimizin işte çevresel değerlerinin korunması, yeşilin, ormanın, su havzalarının korunması... Denizin doldurularak Galatapok gibi bir projenin yapılmaması çerçevesinde Türk Mühendislimar Odaları Birliği ve ona bağlı diğer meslek odalarının gerek yasal çerçevede, gerek toplantılar çerçevesinde, gerek medya çerçevesinde gündeme getirmiş oldukları, Konular da e, gerçekten e, birliğimiz üzerine e, bir şişeyin çekilmesine neden oldu. E, yetkiler budandığı, ortadan kaldırıldığı, e, etkisizleştirilmeye çalışıldığı, e, birliğe bağlı inşaat mühendisleri odası, mimarlar odası da e, dahil olmak üzere e, etkisizleştirildi. Dolayısıyla depremle yüz yüze gelecek olan İstanbul'da bulunan meslek insanların mühendisler, mimarların yeterli ölçüde mesleklerini yapabilme şansları ortadan kaldırıldığı, meslek insanıyla meslek odası arasındaki ilişki koparıldı. bunlar da yetmiyormuş gibi yeniden yasal çerçevede bir değişiklik yapılmak üzere Türk mühendis mimar odaları birliğini neredeyse ortadan kaldıracak bir yasa tasarısı hazırlandı. Yakın bir gelecekte de meclise gelecek. Tüm bunlara bastığımızda işsizlik arttığı, i̇şte bir, müdür, bir müdür anlayışıyla can güvenliğinin birinci unsuru olması gereken mühendislik ve mimarlık alanında okullar açılmaya başlandı. Dolayısıyla yeterli, kaliteli bir eğitimden vazgeçildi. Sadece diploma yapmak, mühendislik yapmanın temel bir ödeyesi olarak görüldü. Oysa biz yıllardan bu yara diyoruz ki diploma almış olmak, inşaat mühendisliği veya mimarlık mesleğini yapmanın ön koşuludur. Ama temel koşulu olarak... Meslek insanlarının kent donanımlarını ve kent derinliklerini mesleki anlamda geliştirmeleri noktasında meslek odalarının açacakları kurslara, seminerlere katılmalarının zorunlu olmasının sağlanmasıdır. Ama ne yazık ki bu zorunluğu bir tarafa bırakalım. Diploma almış olmak hatta diploma almadan bile sahte mühendislerin e, imza kullandıklarını projelerin altına ruhsatların altına imza atmış oldukları e, gibi bir durumla da geçtiğimiz yıl içerisinde karşılaştık. E, genel çerçevede konuya baktığımızda özet olarak e, bunları söyleyebilirim. Ve söylediğim her şeyde ne yazık ki e, içimi karartan ee, konular oldu ama bunları da söylemek durumundayım ne yapayım evet e, biz nefesimizi tuttuk ve e, hiç araya girmeden ve soru sormadan e, sizi dinledik fakat bunların içinde e, bir yandan da e, şaşkın vaziyette ya hiç mi olumlu bir şey yok yani 2014'te şöyle kayda geçebileceğimiz ya şunu da başardık şu da e, halloldu diyebileceğimiz ee, hiçbir şey olmadı mı hakikaten Ne diyorsunuz Cemal Bey Valla iki tane birinciliğimiz var Hayır iki tane birinciliğimiz var evet. Bunlardan birisi işte iş işçi ölümleri ve iş kazaları Çerçevesinde birinci sıradayız İkin, İkinci bir, Birinciliğimiz Daha var Alışveriş merkezi çerçevesinde Dünyada üçüncü sırada Avrupa'da birinci sıradayız Biliyorsunuz kent merkezlerinde, gelişmiş olan ülkelerde alışveriş merkezleri yap, yapılmaz. Mahalledeki bakkal amcalar düşündür, kent dışlarına yapılır. Gökdelenlerin yapılabilmesi için İstanbul neredeyse bir kentine dönüştüğü. Şöyle bir hesap yapılır, yani bir meslek insanı olmaya bile gerek yok. Sıradan insanın bile anlayabileceği gökdelen yapılacak olan yeri 360 derece çevresinde döndürerek yatay bir çerçevede yatırırsan herhangi bir yapıyla karşılaşmayacak bir arazi varsa, bir alan varsa oraya gökdelen yapılır. Ama İstanbul'da böyle bir gökdelen varsa lütfen siz söyleyin. Hani İstanbul depreme açık, er geç İstanbul bir deprem yaşayacak derken gökdelenler ve alışveriş merkezlerinin yapılmış olması İstanbul'un ulaştırmasını çok daha problemli hale getirdi. Aynı zamanda sadece ulaştırmayı problem haline getirmedi. Aynı zamanda mahalledeki bakkal amcanın iflas etmesine onun iş yapmasını gibi durumu ortadan kaldırdı. Aynı zamanda İstanbul'u depreme açık ve deprem riskine karşı daha korunaklı olmaktan uzaklaştırdı. Nereden bakarsam bakayım, üçüncü köprü İstanbul'un su alanlarını, orman alanlarını yok etti. Yakın bir gelecekte işte ödümüz koptu, barajlardaki su seviyesi yüzde on indiği zaman biliyorsunuz işte İstanbul tekrar suşulu kalacak. E, siz normal olarak 2009 yılında yapılmış olan bir yüz binlik çevre düzeni planı İstanbul'un nüfusunun maksimum. Ki İstanbul Belediye Başkanı Sayın Kadir Topbaş da bir bölü yüz binlik çevre düzeni planını biliyorsunuz İstanbul'un anayasası olarak ilan etmişti. 400-500 uzman ve bilim insanının birlikte çalışarak ortaya çıkarmış olduğu bir eser olarak ilan etmişti. Ama ne yazık ki o eserde olmaması gereken ne varsa bugün İstanbul'da onlar yapıldı. Örneğin 3. Köprü İstanbul'un bir bölü yüz binlik çevre düzeni planında yoktu. Üçüncü havaalanı İstanbul'un 1 bölü 100 çevre düzeni planında yoktu. Ee, Türk tünel işte Haydar Paşa ile Yeni Kapıyı birbirine birleştiren İstanbul'un ulaştırmasını çok daha problemli hale getirecek. Türk tünel 1 bölü 100 bin çevre düzeni planında yani İstanbul'un anayasasında yoktu. Her nedense o 400-500 uzman ve bilim insanı doğru düşünmemişler. Bu rant tüccarları, para tüccarları bu işi herhalde daha iyi biliyorlar ki 1 bölü 100 binlik çevre düzeni planına rağmen İstanbul'un anayasasına rağmen Bunlar sonradan gündeme gelen e, projeler e, İstanbul tarihi bir çent, e, Açkava Müzesi, e, işte Zeytinburnu'ndaki 16'ya e, 9 yapıları Biliyorsunuz bu konu üzerinde de sizinle konuşmuştuk Yargı karar verdi. Yıkılmaları gerekir. Ama ben size soruyorum yeniden bir taslak olarak hazırlanan ve yakında meclise gelecek bir yasa, bugüne kadar yapıldığı gibi torbaya atılıp çıkarılacak gerçekten yargının işte kentin yararına, bu kentte yaşayanların yararına kamu yararına vermiş olduğu karar doğrultusunda yıkılması gereken yapılarında yıkılması böyle de yeni torba yasalarla önlenecek. Ki aklıma geldikçe böyle zaman uzadıkça bu tür olumsuzlukları hatırlıyorum. Hiç olumlu bir şey hatırlamıyorum. İstanbul yakın bir gelecekte oksijensizlikten, havasızlıktan çünkü İstanbul'un kuzeyi İstanbul'un hava koridoru o bölge gökdelenler bölgesi oldu beton bölgesi oldu o bölgeye siz üçüncü köklüğü yaparsanız ikinci havalanma yaparsanız eğer o bölgedeki boş alanların yapılaşmasını da önleyebilme şansınız olmaz. Dolayısıyla zaten bugüne kadar yapmış olduklarınız İstanbul'un kuzeyinden gelen havasını ve hava koridorunu kesmişti, ortadan kaldırmıştı. Yeni yapacağınız yapılarla iyice bu hava koridorunu önleyeceksiniz. Dolayısıyla İstanbul'u oksijensiz bırakacaksınız. Geçmiş yıllarda Londra'nın yaşamış olduğu gibi toplu ölümlerin ortaya çıkmasına neden olacaksınız. Bir taraftan da durmadan İstanbul'un çevresine, konuklar yapıyorsunuz. Gayrimenkul sektörü İstanbul'u verimli bir alan olarak görüyor. İstanbul yıkılıp yeniden yapılıyor. E bunların satılması lazım. Tam tersi İstanbul göç veren bir kent olması gerekirken bunları satabilmek açısından da Anadolu'da da Trakya'da bulunan insanlara gel gel demek durumundasınız. Yani göçü özendirmek durumundasınız. 16.7 milyon nüfusun 25 milyona çıkması Trakya bölgesinde yaşayan nüfusun 45 milyona çıkması, aynı zamanda ergene hazzasının kirlenmesi ve ülkemizin önemli bir tarım ambarı, ayçiği şey ambarı, yaşam alanları olan tarım bölgelerinin ortadan kalkması da ülkemiz açısından, bölgeniz açısından, İstanbul açısından, Trakya açısından hele hele bir de işte kanal projesi yapılırsa aman Allah'ım bu bölgede yaşamak gerçekten hiç mümkün olmayacak. Dolayısıyla konuştukça olumlu bir şey katiyen gerçekten biz birilerini kötülemek çerçevesinde bunları söylemiyorum. Elbette, Eğer sizin elbette. aklınıza gelen bir şey varsa rica edeyim. Biz birlikte paylaşalım. Benim aklıma gelmiyor. Yani kimseye herhangi bir şeyim yok şahıs olarak. İlle de ben olumsuz olanları söyleyeyim diye ben bir meslek insanıyım. Yani kişiden öteye kişilerin yaptıklarıyla ilgileniriz. O yapılanlar ise onlara iyi deriz. İyi değilse iyi değildir deriz. Dolayısıyla yapılmış olan özellikle imar alanına yönelik olarak, mühendislik alanına yönelik olarak kentleşmeye yönelik olarak, su hazzalarına, ormanlara yönelik olarak, kentin yeşiline yönelik olarak, bilirsiniz işte dünyada Birleşmiş Milletler çerçevesinde bir kabul vardır. En az kişi başına düşen kentlerde yeşil alanların 11 metrekare olması gerekir. Ki yeni öngörüler bu 11 metrekareyi de yeterli bulmaz. Bunun 15-16-20 metrekare merkebesine çıkarılmasını gerekli görürler. İstanbul'da kişi başına düşen yeşil alan 2 metrekarelere indi. Dolayısıyla bütün bunları düşündüğünde benim ifade edebileceğim meslek alanıyla ilgili olarak, mühendislik alanıyla ilgili olarak, kentimizle ilgili olarak, ulaştırmayla ilgili olarak Depremle e, ilgili olarak e, söyleyebileceğim ne yazık ki olumlu bir şey e, aklıma gelmedi değil yok. Evet. Hayır biz de şuradan e, tabii e, hareket ediyoruz. E, bir yandan e, Türkiye'de özellikle e, hükümet e, dünya çapında e, inşaatçılığımızın geliştiğini düşünüyor ve ee, bir numara olmayı hedefliyor. Bu nasıl bir hedef? Tabii onu ayrıca tartışmak lazım. Bu programın... Ben yedim, e, program evet, lazım. E, Ayrıca evet. E, konuşmak lazım bunu. Evet. E, ama yani bir yandan böyle bir şey varken bir yandan da e, sizin anlattığınız e, gerçekler söz konusu. E, bizim de e, bu konuya ekleyebileceğimiz... Ee, pozitif herhangi bir şey var mı Elvan? Valla yok. <gülüyor> esasında son dakikada e, Cemal Bey şeyden de bahsetti bir cümleyle. Hani bu Kanal, e, Kanal İstanbul'la ilgili bir de o yapılsaydı herhalde üzerine tüy dikmek diye e, <gülüyor> bu şekilde ifade edebilecektik. Gerçekten hani... E, Tekin, sadece Kanal'ın kendisi de e, önemli de o kanalın üzerinde iki taraftaki ilişkiyi sağlamak açısından on bir tane de ayrı bir köprü yapmak lazım. Böyle bir yolum olur mu? Böyle bir şey olur mu? Ayrıca şöyle bir durum da şöyle durum durumda söz konusu, biz meslek insanıyız. Matematikle uğraşıyoruz, bilimde uğraşıyoruz. Yani bugüne kadar ben ya bu kanal şundan dolayı yapılmalıdır bilimsel olarak bunun bilimsel çerçevesini ortaya koyan bir tek açık konuşan ya gelin bunu tartışalım diye bilen bir insanla karşılaşmadım. Hiç ne etsinler, yok ortada böyle bir şey. Ne yazık ki bizde bilim insanları, meslek insanları, uzmanlar devre dışı, işte eskinin başbakanı, şimdinin cumhurbaşkanı, şimdinin belediye başkanı, eskinin ulaştırma bakanı... Helikoptere binip böyle bir şey dünyada bugüne kadar görülmemiştir. Ben literatüre ve geçmiş ülkelerdeki işte imar hareketlerine baktım, ulaştırma ile ilgili verilen kararlara baktım, kentleşme ile ilgili alınmış olan kararlara baktım. Yani bir başbakanın, bir belediye başkanının, bir ulaştırma bakanının Sadece helikopter'e binip yukarıdan şuraya köpü yapalım, şuraya havalanı yapalım, şuna şuraya şunu yapalım diye vermiş oldukları bir karara rastlamadım. Bunlar bilimsel planlamalar çerçevesinde yapılır ve yönetilir, yönlendirilir. Ama hiçbir zaman bunlar yatırım çerçevesinde, proje çerçevesinde konuya bak bakılmaz. Evet. Konuya planlama ve insan çerçevesinde bakılır. Kamu yararı çerçevesinde bakılır, ülke yararı çerçevesinde bakılır, kent yararı çerçevesinde bakılır. Eğer planlama hükümleri noktasında ise, o zaman o konuların işte fizibiliteleri hazırlanır, sonra projeleri hazırlanır. Ama bizde planlama yapılmadan planlama yani bilimsel planlama devre dışı, yatırım ve proje bazında günlükle gece yatılarak sabahleyin kalkıp verilen kararlarla. Kentteki yatırımlar yönlendirilir, yatırım. Oysa konuya yatırım olarak bakılmaz ki, konuya kamu yararı çerçevesinde, kent yararı çerçevesinde, insan yararı çerçevesinde, gelecek çerçevesinde, öngörüler, vizyon ve misyonlar çerçevesinde bakılması gerekir. Ama ne yazık ki bizdeki planlama anlayışı böyle değil, bizdeki planlamalar sadece sadece... Restije dayalı yapılacak olan o yatırımların e, gruplara, kişilere, belli çevrelere ne getirip ne götüreceği noktası da yönlendirilir. Evet Cem abi de, bu da ister istemez e, olumsuzluklar ortaya çıkıyor. Yaşam alanlarımız ortadan kalkıyor. Artık domuzlara bile yaşanacak yerler kalmadı. Domuzlar bile kendilerini boğaza Vurmaya boğaza başladılar, vurmaya başladılar yani, değil mi Bu arada yani bu, bu inşaat sektörünün Gelişimi konusunda sanıyorum cumhurbaşkanıyla e, Ekonomiden sorumlu bakan Arasında da evet, bir görüş babacım, farklılığı da Var orada evet, Babacan doğru düşünüyor evet. Yani Türkiye'nin tüketen bir Ülke değil yani inşaat Sektörü özellikle konut alanı Sayın Elvan yani dünyanın hiçbir yerinde şey olarak bakılmaz. Konut alanına, konuta, alınıp satılan bir meta olarak bakılmaz. Bir barınma ihtiyacını karşılayan araçlar olarak bakılır. Dolayısıyla Türkiye tüketen bir ülke oldu. O yüzden Türkiye üreten bir ülke olmalı. Türkiye istihdam yaratacak yeni alanlara, üretim alanlarına yönelmek durumunda. İthalata dayalı dış bağımlı çünkü enerjide dışarıya bağımlıyız. Durmadan işte ithalat yapıyoruz. İhracatla ihracat arasında çok ciddi farklar var. Her yıl cari açık gittikçe artıyor. Dolayısıyla tüketime dayalı bir ilçe Olmaktan kurtulmak lazım Dolayısıyla konut alanı ve inşaat alanı da Tüketime dayalı Bir çerçeveye oturdu Buradan da kurtulmak lazım Bu noktada gerçekten Babacan haklı bir noktada duruyor Evet Cemal Gökçe çok çok teşekkür ederiz Yaptığınız değerlendirmeler için Yeni yılda yeni programlarda Görüşmek üzere diyelim Size de Düşemezsek size de Sayın Elvan'a da e, mutlu, umutlu, e, sağlıklı gönlümüzce bir 2015 yıl e, geçirmenizi diliyorum. E, umuyorum ki e, nefesiniz olduğu sürece sayın aktör siz bu işlerle uğraşacaksınız. Açıkladığı bırakmayacaksınız. Önümüzdeki yılda 2015 yılının değerlendirmesini umarım yine birlikte Yapanız, yaparız. Evet. Bu iç karartan, iç karartan şeyleri umarım ki 2015 yılı sonunda yapacağımız değerlendirmelerde söylemeyi daha içimizi açan daha yararlı, daha insan odaklı e, e, konulardan e, bahsetmeyi de 2015 için umuyorum diyorum. E, diyelim ve e, size de hoşçakalın. E, sağ de size, size iyi yıllar diliyoruz. Size ve bütün e, meslektaşlarınıza e, iyi bir yeni yıl diliyoruz. Çok teşekkürler. Sağ, sağ olun. olun, sağ olun. Sağ olun, hoşçakalın. Evet efendim, e, telefon hattımızda Cemal Gökçe, İstanbul İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı arkadaşımız vardı. Elvan, ikinci bölümde ne yapacağız? İkinci bölümde e, ilginç bir proje, ilginç bir e, girişimden bahsedeceğiz. İstanbul'da belki dikkatinizi çekmiştir. 17 Ağustos'ta açılışı yapılan bir merkez var. Bölgesel Tsunami İzleme Merkezi. Evet. E, Kandilli Rasa bağlı olarak faaliyet gösteriyor ve sadece Kandilli değil e, Avrupa'da birçok e, değişik ülkeden çeşitli kurumların katıldığı, Türkiye'den de bazı akademik kurumların dahil olduğu bir proje. Onunla ilgili olarak İstanbul'dan Kandilli'den e, Sayın Öcal Necip Nejme Nejmeoğlu ile görüşeceğiz evet, evet. doktor ee, Öcal Nejmeoğlu ile şöyle bir müzik arası vereceğiz Evet miyiz? hemen şimdi müziğimizi dinliyoruz ondan sonra da e, hemen Öcal Bey'e bağlanacağız alacağız. İki gün önce 22 Aralık tarihinde kaybettiğimiz Cokukur'u dinledik. Evet, Açık Radyo'dayız. 94.9'da Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Ve telefon hattımızda Doktor Öcal Necmioğlu. Öcal Bey merhabalar. Merhabalar Gürhan Bey, merhabalar Ervan Bey. Ben merhabalar. Evet, size biraz geç bağlandık. Kusura bakmayın. Birinci bölümümüz biraz uzadı. Evet, ee, hemen... Size sorularımızı Elvan e, yöneltecek e, kısa bir bilgi verdik yapılan çalışma hakkında. Evet Elvan. Ee, esasında birçok soru var konuyla ilgili ama sizden öncelikle bu çalışmanın bu bölgesel tsunami izleme merkezinin e, bir e, Avrupa'ya da bir, bir birkaç ülkenin katıldığı bir e, ortak çalışma olduğunu e, ben söylemiştim başta. O konuda biraz bilgi verir misiniz? Kimler var? E, böyle bir şey neden ihtiyaç duyuldu ve e, bu, bu noktada Türkiye'nin e, konumu nedir? Şimdi çalışmalar UNESCO çatısı altında gerçekleşiyor. Hükümetler ise Oceansography Komisyonu çatısı altında Kuzeydoğu Atlantik Akdeniz ve bağlantılı denizler için. Susunan uyarı ve zararların azaltma sistemi hükümetler arası eşgüdüm grubu diye oldukça isim uzun olan ama işlevinin de önemli olduğunu düşündüğümüz bir çatı altında gerçekleştiriyoruz. Malumunuz 2004 yılındaki Sumatra afetinden sonra dünya çapında e, tsunami afetine ne kadar hazırlıksız olunduğu açıkça ortaya çıktı. Ve UNESCO çapısı altında Hükümetler Arası Oşenografi Komisyonu altında e, çeşitli bölgelerde tsunami öneri sistemleri ülkelerin bir araya gelmesiyle oluşturulmaya başlandı. Akdeniz coğrafyasında bu en sona kalmış durumda. 2005 yılında çalışmalar başlamış olmasına rağmen 2009'a kadar çok büyük bir ilmek kazanmadığını görüyoruz. 2009 yılında da Kandil Lira dahil olduğu yoğun çalışmalar başlıyor. Bu bağlamda Kandil Lira 1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren Bölge ülkelere Doğu Akdeniz'de, Ege'de ve Karadeniz'de tsunami uyarı ve bilgi mesajlarını görmek, e, göndermekle yükümlü bir servis sağlayıcı ve görevini üstlenmiş durumda. Şimdi UNESCO çatısı altında söylediğimiz için, e, şunları açıklamak lazım. Burada bazı başta giden, önde giden ülkeler var. Bunlar Fransa, yine Batı Akdeniz için bu tür bir çalışma yapıyor. E, Batıdaki komşumuz Yunanistan da bizim gibi benzer bir çalışma içerisinde. E, bu iki ülkede. 2012'nin yaz aylarında yine bizim gibi uçların e, uyarı ve bilgi mesajlarını veren bir sistemle e, çalışmaya başlamış durumdalar. En son Ekim ayında bu yılın Ekim ayında da İtalya e, INGV orada e, bu tür bir hizmeti vermeye başladı. Biraz çok başka bir sistem var. E, bunun e, bazı dezavantajları da var bazı olumlu yanları da var. Şöyle ki Pasifik bölgesinde ya da Hint Okyanusu'nda ya da Karayip'te tek bir merkezden bu tür uyarı ve bilgi mesajları gönderilirken Akdeniz coğrafyasında farklı farklı ülkelerin farklı bölgesel mesaj gönderme yükümlülükleri var. Ama biz bunu bir zenginlik olarak görüyoruz. Örnek vermem gerekirse Türkiye'nin vermiş olduğu mesajlar bütün Romanya, Rusya Federasyonu, Yunanistan, Lübnan, Suriye, Mısır, gibi bölge ülkelerine gitmekle beraber onun haricinde sisteme ilgi duyan, sistemin ürettiği mesajları alan e, Portekiz, Fransa, Almanya, Birleşik Krallık gibi ülkelere de hizmet veriyor. E, biraz da Akdeniz coğrafyasında e, tsunami'nin belki de afetin çok da sık yaşanmamasında. Onu soracaktım işte. ben de. ...hatıralarımızda pek yani... Evet. ...şu anda güncel hatıralarımızda olmamasından... ...kaynaklanan bir öğrenme süreci de var... ...hali hazırda. Çünkü... Bölgenin tarihinde büyük afetler var, büyük tsunami'ler var. Ama bunların tekrarlama periyodları Pasifik ya da Hint Okyanusundakilerden daha düşük. Evet, yani benim de aklıma o gelmişti. Bu Kuzey Doğu Atlantik, Akdeniz ve Balantı Denizler ki Balantı Denizler dediğimizde sanıyorum Marmara Denizi, Karadeniz falan da giriyor işin içerisine. E, evet. Oralarda hani tsunami şeyi e, kayıtlarının e, ne kadar yoğun olduğu konusunda sizden hani e, var mı elimizde bilgi? Tabii, şimdi buradaki temel kaynak tarihsel kataloglar, tarihsel çalışmalar, alkeoloji biliminden gelen çok önemli çalışmalar var. Ama bunların önemlerini saymak gerekirse, bunların en büyükleri, Akdeniz'den başlayalım, 365 yılında Girit'in batısında meydana gelen Yaklaşık 8.5 moment maalesef büyüklüğünde olduğunu düşündüğümüz deprem varlığından gelen tsunami. Bunun etkileri Sicilya, Tunus, Adriatik Denizi'nin güneyinden bütün Levant kısmına kadar bütün Doğu Akdeniz coğrafyasında etkilerini gösteriyor. Bazı tarihsel kayıtlarda İskenderiye'de evlerin üstünde balıkçı teknelerinin olduğu e, kayıtları var. Evet. E, binlerce can kaybından bahseden tarihsel kayıtlar var. E, Tabi tarihsel kayıtların kendi içinde bazı güvenilirlik sorunları, sıkıntıları da var. Ama bu tür büyük afetlerde bu güvenilirlik e, sorunun pek yaşamadığımızı düşünüyoruz. Biz ee, ama bütün Doğu Akdeniz coğrafyasında etkisini hissettirmiş. Hatta Sicilya'da bununla ilgili tsunami çökel kalıntıları da jeolojik katmanlarda bulunmuş durumda. Hı hı. Bir başka deprem... Bu e, tamamıyla sismik, sismik bir hareket var. değil mi? Pardon. E, pardon hı hı. E, yani sismik bir hareketle e, şey, e, tetiklenen bir tsunami'den bahsediyoruz burada. Evet. De burada bahsettiğim hı hı. örnek sismik bir sismik hareketten. Yani. yani tamamen deprem kaynakları evet. bahsediyoruz. Hı hı. Yani depremin tetiklediği bir Hella'nın olduğunu düşünmüyoruz. Modelle he. çalışmaları da herhangi bir ikincil kaynağı gerek duymadan hı hı. sadece depremin, depremden e, dolayı kaynaklanan deniz tabanındaki yer değiştirmenin bu dalga yüksekliklerini e, demin sözünü ettiğim bölgelerde e, yakalanabileceğini gösteriyor zaten. Anladım. E, bunun dışında tabii tarihte hem e, deprem olmayan işte volkan patlaması gibi, Santorini gibi sağdan önce 16. yüzyıl patlamasının yaratmış olduğu Minonyan Tsunami'si var. Onu saymıyorum çünkü o bizim erken uyarı sistemimizde değerlendirebileceğimiz bir olgu değil. Hı hı. Ee, yine depremlerin tetikleyebileceği, e, denizaltı heyelanlarını oluşturduğu Tsunami'ler var. Bununla ilgili Karadeniz'de e, örnekler var. Marmara Denizi'ndeki örneklerin bir kısmı da buna girer. Hı hı. Ama bu da e, deprem... Ölçümüne dayalı bir tsunami erken Üzeri sisteminde çok da sağlıklı Ele alamadığımız bir durum hı hı. Ama deminki örnekten devam etmek Gerekirse hı hı. 1303 yılında da e, Girit'in güneydoğusunda Rodos açıklarında merkez üstünün olduğunu kabul ettiğimiz ve maritüsünün de yaklaşık moment maritüsünün 8 olduğunu düşündüğümüz 1303 depreminde de yine Levant bölgesinde, İskenderiye bölgesinde büyük etkileri görüyoruz. <gülüyor> e, 1755 Atlantaya geçersek bir büyük 1755 ile Lisbon depremi var. Orada Lisbon'un tsunami'den çok büyük hasar görmesi vesairesi var. <gülüyor> e, Bizde daha yakın örnekler 1956 Amorgos var güneye göre. Gerçi Amorgos'ta e, depremin sonrasında bir heylanın tetiklenmiş olması da bugün bilimsel hı. çalışmalarda e, gösterilen ve kanıtlanan bir unsur. Orada da e, Didim tarafında bir buçuk metre, Yalıkavak'ta iki buçuk metre tırmanma yükseklikleri. Yüksek, yani Değil misiniz o kadar yüksek tablo var ya? Sonraki hı hı. alabileceği en yüksek seviyeyi hı hı. buluyoruz. Anladım. Ee, peki e, şimdi Marmara bölgesinde e, beklenen o İstanbul depremiyle bağlantılı olarak bir tsunami den söz e, ediliyor. Bununla bağlantılı mı yoksa diz, demin söylediğiniz gibi yeraltı heylanlı, denizaltı heylanlarının e, oluşturacağı bir şey midir o e, tsunami midir? Şimdi bu konuda tabii ki kesin ifadelerden kaçınmak gerekir. Yani doğa olayının kendi bilinmezliklerini bütün bu söylemlerimizde de bir şekilde barındırmak zorundayız diye düşünüyorum. Ee, en son dönem çalışmalarda yanıl atım faylarda bile e, tsunami oluşabileceğini görüyoruz. Modelleme çalışmaları yani birazcık düşey bileşeni olması fayın kırılma hızına bağlı olarak da belli bazı türsüne mi yüksekliklerini oluşturabileceğini gösteriyor ama tabii bu bunlardan bahsederken ne Sumatra örneğindeki dalga yüksekliklerinden ne de Tohoku örneğindeki dalga yüksekliklerinden bahsediyoruz. Marmara'da depremin tetikleyebileceği eğilimin ee, daha etkili olabileceğini düşünüyoruz. Zaten 99 İzmir depremlere Tüttün çiftlik ve hareket olaylarında 2.6 metre, değirmen Menderes'te 2.9 metre, tsunami dalga yükseklikleri var. Ama bunun da e, depremin tetiklemiş olduğu heyelan neticesinde Anladım. olduğunu e, biz bugün anlamış bulunuyoruz. Anladım. E, Boğaz Üniversitesi Kandil Üniversitesi e, bu çalışma içerisinde nerede ve nasıl e, şey yapıyor? E, katkıda bulunuyor. Kandilli Resethanesi bildiğiniz gibi 7 gün 24 saat, ülkemizde deprem gözlemlerinin en eski adresi, en güvenilir adresi. E, Tsunami özelinde de bu çalışmanın Kandilli Resethanesi tarafından koordine edilmesi e, farklı kurumlarla bir araya geldiğimiz zaman 2009 yılında da ortak kabul görmüştü. Siz başlangıçta ifade etmiştiniz, bu bir ulusal proje aslında. Bunun merkez koordinasyonunu uyarı verme operasyonunu Kandilli Resethanesi yürütüyor ama çok farklı dileşenlerinden oluşan bir çalışma. Burada AFAD'la çok yakın bir işbirliği içerisindeyiz. Çünkü üretilen mesajlar e, ulusal bazda AFAD'a, Afet acil durum yönetimine gidiyor. Yabancı ülkelerde de, bizim sistemimize abone olan ülkelerde de yine e, sivil savunma ya da Afet acil durumundan yönetiminden, e, yönetiminden e, sorumlu e, kurumlara, kurumlara gidiyor. gidiyor. Yani Hı -hı. halka doğrudan giden bir mesaj gönderimi yok. Bu e, Kandil Üresethanesi'nin ya da he, herhangi bir gözlemsel merkezin üstlenebileceği bir sorumluluk değil, hali, hali hazırda. Ulusal Vaz'da biz e Ortadoğu Teknik Teknik ile çok yakın işbirliği içerisindeyiz. Profesör Ahmet Cevdet Yalçaner hocamız benim bahsettiğim bu UNESCO Kuzeydoğu Atlantik ve Akdeniz e, Eşküdyum grubunun e, geçen yıldan beri başkanlığını yürütmekte. E, Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü bize çok önemli katkılar veriyor. Harita Genel Komutanlığından deniz seviyesi verileri arıyoruz. E, seyir Hidrografi Oşanografi Dairesinden Yüksek çözünürlüklü Lü Batimetri verilerini alıyoruz. Yani çok farklı bileşenleri olan, e, çok farklı Kurumların bir araya geldiği bir çalışma ama işin kalbinde ve beyninde kandil lirası tanesi var diyebiliriz. Çünkü sismik gözlemleri yapıyoruz. Sismik gözlemleri aldıktan sonra da en geç 15 dakika içerisinde sistemimize kayıt olmuş kurumlara ve onların temsilcilerine tsunami bilgi ya da uyarı mesajlarını doğrudan gönderiyoruz. Yeri geldiğinde güncellemesini yapıyoruz. Deniz seviyesi verilerini takip ediyoruz. Buna göre mesajları iptal ediyoruz ya da değiştiriyoruz vesaire gibi. Bunun bir bilgi akış şekli var herhalde değil mi? Yani bir, bir herhangi bir sismik hareket olduğunda sizin bir değerlendirmeniz, onu bir şekilde yetkililere bir uyarı yattı gözlem olarak göndermeniz. Ondan sonra da işte hep duyarız ya tsunami uyarası kaldırıldı filan şeklinde bu, bu, bu benzer bir uygulama burada da söz konusu. Doğru evet, mudur? evet, aynen dediğiniz gibi operasyon olarak da her gün, günde iki kez her vardiyada Göbece hmm. arkadaşlarımız tarafından da test edilen bir sistemdir. Hmm. Çünkü gerçekten hani, mesajı üretmeniz gereken anda deprem olduğu zaman deprem parametreleri. Sonrasında bizim bir karar destek mekanizması dediğimiz bir e, bir sistemimiz var. Biraz karmaşık olduğu için belki şu an anlatmak zor olacaktır. Hı -hı. Ancak e, belli bazı parametrelerin bir araya gelmesiyle biz bir karar destek sistemi aracılığıyla bir uyarı mesajını gönderebiliyoruz. E, bu da günlük bazda dikkat e, edilmesi, tatbik edilmesi gereken, test edilmesi gereken oldukça karmaşık bir sistem. Ama her gün çalışarak, her gün iyileştirerek. ...bunu başarılı yürüttüğümüz düşünüyorum. Anladım. Şimdi biraz önce konu şey yaparken... ...dediniz ki biz bunu kamuoyuna duyurmuyoruz esasında... ...yetkililere bildiriyoruz. Ee, diyelim ki işte Türkiye kıyılarında... ...Ege'de yahut da Marmara Denizi'nde... ...bir yerlerde bir sisfik hareket oldu. Peki e, bunun... ...yani vatandaş buradan nasıl... Ya ...şey yapacak, yararlanacak? Bu konuda... E, ...vatandaşa konu nasıl ulaşacak? Evet. Siz e, bunu... Evet. ...AFAT'a bildireceksiniz. ...AFAT mı uyarı... Bu tabii çok hassas bir konu. Çünkü uyarı mesajlarının yanlışlığı söz konusu olabilir, eksikliği söz konusu olabilir. Ama herhangi bir şekilde bir afetle ilgili bir bilgi alındığı zaman öncelikle o afetle ilgili çok ciddi anlamda bir farkındalık olması gerekiyor. Yani bu konuya en fazla aşina olanlar sizlersiniz. Ee, biz de ulusal bazda afet ve acil durum yönetim başkanlığı e, kamuya bu mesajları iletmekle yükümlü olan kurum. Ama tabii onların kendi ilk tusuna risk azaltma planları var. Onlar da eğitim programları geliştiriyorlar. Çeşitli hasar görebilirlik analizleri yapıyorlar. Bizde afet hazırlık eğitim birimi çalışmaları içerisinde uzun zamandır yaptığımız depreme hazırlık çalışmaları ve eğitim programlarına son dönem içerisinde ee, bir e, Tsunami bir modülünü olarak, de eklediniz bu galiba değil mi? İşbirliği Ajansı ile beraber geliştirdiğimiz bir projede eğitim paketleri de geliştiriyoruz. Bu konuda yapacak çok şey var. Ee, çalışılacak e, çok çok iş var ve bu konuda henüz emekleme aşamasında olduğumuzu söyleyebilirim. Yani Öcalan Bey programın sonuna geldik ama yani e, şu e, geçen gün Birleşik bir sitesinde okuduğum şey var. Bu Hint Okyanusunda kurulan Tsunami Erken Uyarı Sistemi gayet güzel çalışıyor fakat bürokrasiye takılıyor. Onun için de yeter yarar gözük görülmüyor diye bir rapor yayınlanmıştı. Şimdi bu siz söyledikten sonra hani birdenbire Tsunami dalgası 8-10 saniye içerisinde karaya ulaşacak Marmara Denizi'nde mesela değil mi? E, o noktada hani şu anda e, biz ne yaparız? E, o hani eğitimlerde verilen Tsunami'den hazırlıklı olma şeklindeki bilgileri nasıl e, değerlendiririz? O bir soru işareti olarak aklımda kaldı açıkçası. Evet. Burada e, başka bir programda <gülüyor> keşke, ele Keşke herhalde. evet biraz daha vaktimiz olsa biraz daha konuşsaydık. Çok çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben, Programımızın süresi doldu. Sağ olun verdiğiniz bilgiler için. Efendim yeni yılda tekrar bir program, daha detaylı bir program e, yapma dileğiyle diyelim. Yeni yılınızı kutluyoruz. Çok çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için.